müzelik SOHBETLER Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar Hazırlayan resmanlar Emel Gülşah Akın ve Ayça Bayrak Ulu. Sevgili dinleyenler 95.0 Açık Radyo'da Müzik sohbetlere hoş geldiniz. Ben Emel Gülşehak'ın. Ben Ayça Bayrakulu. Hepinize iyi haftalar. Bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söyleyeyim. At AncientThings kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzelik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda thisistudio.com slash blogdan yazdığımız... Müzelik sohbetlerle ilgili olan blog yazılarına ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz bölümde 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle MFF Türkiye Koordinatörü Emek Yılmaz'la birlikteydik. MFF'in ne olduğunu, MFF Türkiye seriveninin nasıl başladığını, neler yaptıklarını, neler önerdik dediği gibi konulardan bahsettik. Türkiye'deki müzeler, iklim kriziyle ilgili neler yapıyorlar gibi konuları konuştuk. Bugünse biraz daha insani, yani çevreden ziyade insanı temel alan ve Bazen acıları, bazen ayrılıkları anlatan bir konunun etrafında yapacağız programımızı. Beraber insan Olabilmenin ve Birlikte Yaşamının Günü olan 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla müzeler ve göç hakkında konuşacağız. Bir de konuğumuz var. Gökçe Büyük Mete ile birlikteyiz. Gökçe'yi müzelik sohbetlerin ilk bölümlerinden hatırlayan dinleyiciler de olacaktır. Eski bir müzelik sohbetçisi. Soruları geçmeden önce bilmeyenler için kendinden kısaca bahseder misin? Tabii ki. Senin de bildiğin gibi kuruluş aşamasından <gülüyor> ve ilk bölümlerden e, beni tanıyanlar olacaktır, e, dinleyenler tanıyacaktır. Müzecilik mezunuyum ben. İhsan, şimdi de İhsan'sın son aşamasında e, gibi bir noktadayım bir sektörde çeşitli deneyimlerim oldu yöneticilikle ilgili. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. böyle evimde tekrar daveti edilmiş gibi hissediyorum kendimi. O yüzden teşekkür ederim size de. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ee, zamanımız kısıtlı olduğu için doğrudan konuya gireceğim ben. Müzelerde göç nasıl bir mesele haline geldi? Bu derdimiz davamız hep vardı ama nasıl görünür hale geldi? Müzelere nasıl girdi bu konu? Yaşadığımız çağın göçler olması ve yaşanan insan hareketlerinin bireyleri ve toplumları son derece etkilemesi sebebiyle göç çalışmaları her alanda arttı. Ve uluslararası örgütlerinin yarım sıra yeni yerel kuruluşlar, üniversite araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşlarının sayıları arttı. Göç konulu konferans ve projeler de çoğaldı. Ege göç olgusunun bu kadar güncel ve önemli bir toplumsal mesele olmasından kaynaklı olarak tabii, müzelerde göçmesi meselesini önemli bir e, yer tutmaya başladı. E, ve çeşitli tüzükler yayınlandı, e, evrensel bildirgeler yayınlandı bununla ilgili. E, bunun bağlamında da göçlerle alakalı müzelerde e, bir sürü yeni e, oluşum ortaya çıktı. E, UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi 2001'de e, Kültürel ifade Çeşitlilik Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi 2005'te ve Kültürel Çeşitlilik 2010'da yayınlandı. Bunun üstüne de müzelerde aktif bir şekilde göç konulu sergiler açılmaya başladı ve yavaş yavaş göç müzeleri kurulmaya başladı. Ve NEMO Avrupa Müze Örgütleri Ağı Uluslararası Göç Müzeleri Ağı oluşturdu. Mela göç çağında Avrupa müzeleri ise göç müzeleri ve göç konulu sergilerle ilgili çeşitli araştırmalar yapıp bir dizi konferans ve çalışma düzenledi. Aynı zamanda etkinlik planlamaları yaptı. Şimdi bu ağlar da aktif olarak göç ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Hoş geldin Gökçe. Teşekkürler tüm bilgiler için. Ee, bahsettiğin gibi kurumsal bir yapılanma ve e, göç hakkında müzecilik alanında da bir farkındalık yaratılması noktasında bu kurumların hepsi önemli. Ee, bir de müzeciliğin içinde de bazı değişimler oluyor aslında. Hani doğrudan göçle ilgili değil belki müzecilikte çeşitli değişimler oluyor. Bunu da takip etmenin en pratik yollarından biri e, ICOM'un tanımlarını izlemek, oralardan ipuçları aramak, tamamen. Tanımında değişeceğini biliyoruz. Tartışmalı bir tanım önerilmişti 2019'da. 2022'de hala bu tartışma devam ediyor. Bu yıl e, son tanıma karar verilecek. Bu yeni önerilen tanımla birlikte değerlendirdiğimizde neler düşünüyorsun? Göç e, yeni tanımın neresinde duruyor? M müze tanımları zaten hani müzenin Spesifik bir tanımı yok. E, toplumun ihtiyaçları değiştikçe ve geliştikçe müze tanımı da değişip gelişiyor. İKON'da e, her sene hem de dediğim gibi bir e, tanım öğreniyor bu ihtiyaçlara göre. E, tabii toplumsal e, konular e, gündeme gelmeye başladığında 20. yüzyılda e, yeni bir müzecilik anlayışı ortaya çıkıyor. 2019'da e, önerilen tanımda da aslında bu e, göç müzeleri ve toplumsal e, meselelerin e, çok ön planda olduğunu görüyoruz biz. Sosyal ve kültürel roller üstleniyorlar ve bütün beraberinde getirdiği kültürel çeşitliliğin yönetilmesinde de etkin rol oynuyorlar. E, çok kültürlü toplumlarda, toplumlukların müzelerde temsili, ulus devletlerin e, kültürel çeşitliliği ve yeni kimlik yapımını ele almadaki yetersizliklerine karşı değişimler yaşandığı görülüyor. E, bu değişimler müzelerin toplumsallaşmasına ve kapsayıcılık, sosyal edalet, toplumsal uyum, katılım ve eşitlik gibi konulara odaklanmalarında etkili oluyor. E, 2019 tanımıza aslında tam e, bu keywordlerin geçtiği bir e, tanım. E, bu anlayışa göre müzelerde toplumsal değişimlerin daha alımlı formlar içinde gerçekleştirilmesine katkıda bulunan, karşısında sergi ve anlayış yaygınlaştıran kültür kurumları haline dönüşüyor. Ee, yeni müzecilik tanesine göre de göç müzeleri e, önemli bir yerde duruyor. Çünkü toplumsal ve kültürel değişimlere neden olan önemli bir mesele göç. E, ve tanımda da bunu görüyoruz. Yani dedi, 2019 tanımı tartışmalı bir tanım. E, şimdi yeni e, öneriler de yapılıyor. E, ama ön plana çıkan şeyin biz ee, aslında eşitlik kapsayıcılık e, demokrasi e, demokratik olduğunu görüyoruz ve e, göç müzelerinin hepsini incelediğimizde ortaya çıkan e, ana kavramların hepsi de e, bununla ilgili yani e, müzeciliğin gittiği noktada göç müzeleri aslında e, önemli bir yer tutuyorlar kesinlikle katılıyorum bir de Gökçe sen geçtiğimiz yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bir sempozyumunda sunum yapmıştın. Bazı örnek uluslararası müzelerden bahsetmiştin, göç müzelerinden. Ee, bize evet. kısaca onlardan da bahsetme şansın var mıdır? Örnek müzelerden. Tabii ki. Ee, öncelikle yani şöyle göç ilk kurulan göç müzelerinden bahsedip daha sonra birkaç örneği ayrıntılı olarak verebilirim. 1990'lı yıllardan bu yana öncelikle yoğun göç çelen Kuzey Amerika'da bir göçmen müzesi açılıyor. New York'ta daha sonra Avusturya'da ve Kanada'da da göç müzeleri açılıyor. Ve Güney Amerika ülkelerinde göç müzeleri açılıyor. Daha sonra da Avrupa'da açılmaya başlıyor göç müzeleri. İngiltere bu alanda benim en çok inceleme yaptığım, yani müzelerin en çok inceleme yaptığım ülkelerden biri Londra Göç Müzesi'nde e, bu şeylerini, sergilerini ve e, bütün aktivitelerini derinden takip ettiğimizde çünkü kuruluş aşamasından e, itibaren aslında e, göç müzelerinin bize neler sunduğunu e, gösteren birimizde e, bu müze ilk başta geçici sergilerle kurulmaya başlıyor yani bu örneklemde aslında göç müzelerinin e, nasıl ilerlediğini ve ilerlemek gerektiğini görüyoruz direkt örneklemimizde. Ee, geçici sergilerle kurulmaya başlanıyor ee, ve e, bu geçici sergiler işte çeşitli e, yerel kuruluşların desteklediği alanlarda e, veya e, özel kurumların desteklediği alanlarda sergileniyor. Ve başından beri göçmenlerle birlikte çalışıyorlar. Ee, serginin konusunun ne olacağını, sergilenecek eserlerin ne olacağını, küratörler, e, çeşitli uzmanlar ve göçmenler birlikte karar veriyorlar. Ee, daha sonra bu e, uzun süren e, geçici sergilerden ve eğitimlerden etkinliklerden sonra e, müze 2013, e, 2017 yılında e, açılıyor e, ve çeşitli yine geçici sergiler düzenlemeye devam ediyorlar. E, bu sergilerinde de hep göçmenlerle birlikte çalışıyorlar. Dediğim gibi hani şeyin e, müzenin ve sergilerin işleyişine e, tamamen göçmenlerle birlikte karar veriliyor. Ya diğerler için de sergileri var, ee, mesela çeşitli yerlerden gelen göçmenlerden böyle onlara e, evlerini hatırlatan bir adıger resmi seçmesini istiyorlar e, ve hikayeler anlatılıyor. Yani e, göçmenlerin de en önemli şeylerden biri zaten e, göç hikayeleri. E, Kolleksiyon bunun arasında diye soracak olursaksa aslında koleksiyon bu hikayelerin. E, somut bir şekilde orada görülmesini sağlayan nesneler. Yabigerlerdeki gibi. Yani çok e, bambaşka nesneler çıkıyor. Bir mihik aleti, bir bilezik işte bir tane küçük e, figürün geyik figürünü gibi. Ama hepsinin arkasında aslında bir göç hikayesi var ve e, o eserle birlikte e, siz o göç hikayesinin e, somutlaştırılmış halini görebiliyorsunuz. Bana şeyi de anımsatıyor bu modern sanat müzelerinin hani ilk bakışta Anlam veremediğimiz ziyanları oluyor eserlerin ama sonra sanatçının ne düşündüğünü öğreniyoruz ve işte o şekilde yorumluyoruz eseri. Burada göç müzelerinde sanatçı değil de baya bir grup insan, bir belki de işte bir ülkenin bütün vatandaşları ya da büyük bir kısmının e, ortak hafızasını ya da işte kısmi yaşadıklarını bize gösteren nesneler oluyor. O açıdan çok ilginç buluyorum. Bir de şey e, aklıma geldi sen anlatırken. Hani demiştik ya İKOM'un tanımında da zaten bu kavramlar var vesaire diye. Hani göç müzeleri gerçekten hani değişen dünyanın müzeleri olacak gibi geliyor da bana bir yandan. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama hani illi şey olmasına gerek yok sanırım. Böyle acılar içerisinde ülkenden gitmiş olmaya da gerek yok göç müzesinde bir empati kurabilmek için. Sonuçta vatanını ya da işte yaşadığın yeri terk ettiğin noktada bir göçmen oluyorsun hani ne bileyim çok güzel bir iş için yurt dışına çıkmış dahi olsan arkada bıraktığın bir kültürü var. Senin bir parçana kültür ve kendinle bir yerlere bir şeyler götürüyorsun. E, onu yeni gittiğin yerde aramak ya da yeni gittiğin yerde bunun izlerini taşıyan bir müze bulmak da eminim oldukça anlamlıdır göçmenler için. E, şimdi kısa bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Merhaba sevgili dinleyenler. 95.0 açık radyoda müzik sohbetlerde birlikteyiz. Programımızın ilk kısmında Gökçe Büyükmet ile birlikte göç olgusunun müzecilik çalışmalarında kendine nasıl yer bulduğundan ve İkom tarafından önerilen müze tanımlarıyla ilişkisi gibi çeşitli konulara değindik. Göç müzelerin koleksiyonlarının nasıl şekillendiği ile devam etmek istiyoruz. Söz sende Gökçe. Aslında siz göç müzelerinin koleksiyonu değil, göç bütün müzelerin koleksiyonlarının bir anlamda Geliyor. Yani embasına etnografya Türkiye'de bir etnografya müzesine gibi baktığımızda e, geçmiş yıllarda yaşanmış bütün göçlerin yansımasını görüyoruz. Çünkü artık ortak bir kültürel miras olmuş onlar. E, dolayısıyla e, onların bütün kültürel miraslarını da etnografya müzelerinde biz görebiliyoruz. Ee, bütün müzelerin koleksiyonları da bu şekilde gelişiyor. Yani şu an güncel e, göçlere baktığımızda belki bu kadar net gözükmüyor müzelerde. En azından Türkiye'deki müzelerde e, koleksiyonlar. Ama e, bundan belli bir yıl sonra e, onlar da artık yine ortak kütüren miras olarak bir, olacağı için e, bizim e, bütün müzelerimizde bu koleksiyonların yansımasını göreceğiz. Göç müzelerinde ise şöyle güncel tutmaları gerektiği için göç müzelerinin yani yine bunu e, Avrupa ve yurt dışındaki örneklere dayanarak sağlıyoruz. E, sürekli yeni bir göç dalgası oluyor, sürekli yeni göç hareketlilikleri oluyor ve e, bu göç hareketlilikleriyle birlikte dinamizm, dinamik bir şekilde e, koleksiyonlarda sürekli çeşitleniyor ve gelişiyor. Ee, ve bu çok yani hikayelere dayalı bir konuda olduğu için aslında e, en ufak bir e, parça, en ufak bir nesne bile e, Göz Müzesi'nin koleksiyonu haline gelebiliyor. Evet ve burada... Türkiye'de e... tabii bu durum bayağı farklı ilerliyor. Bu arada sevgili dinleyenler <gülüyor> dipnot düşmek istiyorum. Gökçe e, bütün müzelerin koleksiyonunu e, etkiler dediği anda benim suratımda böyle hakikaten tarzı ifade olmuştu. <gülüyor> çünkü hakikaten şey oldu mu? Evet yani ve çünkü insanın hayatının tam ortasında olan bir konu. Ve biz bunu çok böyle talihsizlerin başına gelen bir şey diye kategorize ediyoruz ya. Halbuki bayağı gittiği yeri de etkiliyor ve gittiği yerin kültürünü de etkiliyor o insan. E, ufku eee için tekrar teşekkür ederim arkadaşım. <gülüyor> İstersen e, Türkiye'dekilerden de bahset biraz. Öncelikle şey, Türkiye'de derdikinden de bahsederken bir böyle e, Mela'dan bahsetmiştim. Onun hangi e, temalara ayırdığını söyleyeyim. Çünkü Türkiye'dekiler sadece onların belli bir başlığının altına giriyor. E, mela projesi Göç ele alan müzeleri incelediğinde e, farklı temalarda e, Göç Olgusu'nu incelenen müzeleri e, oluşturmuş. E, göç Temalı müzeler ve Göç müzeleri e, direkt bu ilk e, Başlık. Bazı dinsel gruplara ve nüfuslara dayanan müzeler, e, kişisel hareketler ya da çeşitli kitlenen toplumlara dayanan müzeler, etnografya müzeleri, kent müzeleri ve askeri müzeler, göç konusunu ele alan e, veya e, göç olgusunu yansıtan müzeler oluyor. E, Türkiye'de e, göç müzeleri genellikle belirli bir nüfusa veya e, dini gruba dayanan e, müzeler şeklinde. Ilerlemişler. Yani biz aslında genel tek göç tarihi müzesi olarak Bursa'da bir müze görüyoruz. E, bu müzede de göç tarihi, e, yani Türkiye'nin, Türkiye, daha doğrusu Türkiye Anadolu coğrafyasının e, göç tarihini anlatıyor. E, güncel göçlere dair yeni bir sergileri yok. Sadece e, bu Anadolu coğrafyasında hangi göçler yaşanmış bunları didaktik bir şekilde e, tarihsel bir süreçle Anlatıyorlar. Bir şey soracağım gelenleri mi anlatıyorlar peki gidenleri mi yoksa hepsi mi Gelenleri, anlatıyor. gelenleri hmm. anlatıyor. İzmir Bucu'da göç ve mübadele ana evi var. E, göç ve mübadele ana evi de e, mübadillerin mübadele sürecini e, ve onların bu dönemde yaşadıklarını e, bu iki taraflı yani hem buradan gidenler e, hem de oradan gelenler şeklinde iki taraflı anlatılıyor. Ee, genelde Türkiye'deki göç müzeleri aslında mübadillerin, e, hikayelerinin anlatıldığı veya uçuşam mirasların sergilendiği alanlar olarak şekillenmiş durumda şu anda. Hiçbiri <gülüyor> güncel Türkiye'nin bu yoğun göç dalgasını e, ele alan sergiler yapmıyorlar. E, bu sergilerin yapıldığı birkaç tane e, proje var İzmir'de. Yani ben inceledim çok öncesinden. 2000 13, 2014, 2015 yıllarında e, yapılan e, belediyenin bazı müzelerinde, küçük küçük müzelerinde, neşe Karikatür Müzesi'nde mesela e, bir e, göç yolculuğu sergisi yapılıyor. E, burada e, bu göç yolculuğundan e, çekilen yani e, mültecilerin e, fotoğrafları yer alıyor ve o fotoğrafların hikayesi yer alıyor. E, bu gibi ufak tefek sergiler yapılıyor ama bu e, birazcık da tabii siyasetle. Türkiye'deki zarar biraz siyasetle göç olgusunu ele alıyorlar diyebilirim. Şaşırmıyorum zaten bu konuyu. Bir de göçün kendisi de zaten çok çok siyasi bir olay. Evet. Ben de şeyi merak ettim Gökçe. Bursa'daki göç müzesi gelenleri anlatıyor dedin ya. Burada da bir seçicilik söz konusu mu? Mesela 90'larda Körfez Savaşı ile Irak'tan gelenler de yer alıyor mu o müzede? Ya da 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'dan Türkiye'ye gelen Yahudiler yer alıyor mu? Onu merak ettim. Hayır, yer almıyor. Yani dediğim gibi onların da farklı temaları var ve bu temaların içinde genellikle ım, e, bu Bulgar göçmenliği, yani Bursa'da zaten çok yoğun bir şekilde e, Bulgar göçmenleri bulunuyor. Genellikle o civarlardan gelen Çerkezler, Bulgar göçmenleri e, gibi toplulukların ayrı ayrı temalandırıldığı yerler. Ve onların hikayeleri anlatılıyor. Yani, Onların hikayeleri de anlatılıyor da diyemiyorum açıkçası. Çünkü bir göç tarihi anlatılıyor orada aslında. Ama şey co'daki göç ve mübadele evi benim sergileme açısından çok beğendiğim bir yer. Zaten Burçak Madra'nın, Tetrazo'nun yaptığı bir sergiydi orası. Daha çok böyle o genel tarih anlatmaktan yani mübadele tarihini anlatmaktansa Direkt mübadillerin dilinden hikayeleri anlatıp o şekilde bir empati odaklı yani bizim o göç müzelerinin nasıl olması gerektiği veya nasıl olduğuna dair anlattığımız bütün kavramları aslında sergilemede bir nevi yöne çıkarmış bir müze orası. Ama dediğim gibi yani Başta yapılan iş çok güzel olsa bile e, sonrasında e, bu iletişimi, bu sürekliliği devam ettirmediğin sürede e, aslında çok da bir etkisi olmuyor. Bir de mesela şey var, e, bu soruya aslında kısmen cevap verdin ama bu sen şeyle ilgili ne düşünüyorsun merak ediyorum. Hani resmi tarih anlatısının benimsediği göçler aslında anlatılıyor dedik ya. Ee, ve bunun politik yanından da bahsettik. Şimdi günümüzde mesela İzmir'de e, yaşıyorsun ve biliyorsun ki işte çok fazla e, göçün böyle kavşak noktası özellikle Yunanistan'a giden insanların bulunduğu. İzmir'de kurulması yani ben hani hayal ediyorum tamamen bu ütopik bir şey. E, olacak bir göç müzesinde anlatılacak şeyleri düşünüyorum mesela. Hani ne kimi anlatabilirsin orada? İnanılmaz karmaşık bir şey var. Hani göç kavramının kendisi mi konuşulabilir sadece? Çünkü... Yani çok zor bir konu gerçekten. Aslında İstanbul Kent Müzesi'ndeki o yıllardır süren tartışmaların temel noktası buradan kaynaklı. Yani e, kültürel çok e, fazla olan bir kent İstanbul'da, İzmir'de. E, ve e, bir kent müzesi yapacaksan da e, bunu ele alarak yapman gerekiyor. Dolayısıyla e, buradaki tartışmalar ya da nasıl yapılacağının içinden çıkılamadığı veya işte aslında yapılacak şey belli ama e, bazı şey desteklemiyor, kesimler desteklemiyor olabilir, son bulunamıyor olabilir gibi karmaşıklıklardan kaynaklı e, bir türlü yapılamıyor. Bence böyle bir, e, sen dediğimiz ütopik, <gülüyor> dolayısıyla fiziksel olarak böyle bir şey yapmanın e, şu an imkanlı olduğunu düşünüyorum ben. Yani olursa... Ya fiziksel olarak olursa bile e, kesinlikle eksik olacağı, ıı, herkesin hikayesini anlatılmamayacağı ve yine bir göç tarihi müzesinden veya sürekliliği olmayan bir göç müzesinden farklı bir şey olacağını düşünüyorum Ancak bu da geçici sergilerle veya ıı, böyle sanal bir ortam, yani İstanbul Kadın Müzesi gibi aslında e, böyle bir şey olabilirse... En azından bir başlangıç noktası burası olabilir belki. Gerçekçiliği olan yer böyle olur diye düşünüyorum. Ve ee, sanal göç müzesi örneği var mı peki bildiğin? Ee, yurt dışında var, Türkiye'de yok. Hı, yurt dışında var, ee, Kanada'da var, ee, Amerika'da var. Başkanımıza sesleniyoruz. Bir sanal göç müzesi en azından. Şaka bir yanına çok çok teşekkür ederim anlattıkların için kendi adıma. Ee, Ayça'ya eklemek istediğim bir şey var mı? benim de aklıma şu geldi Pera Müzesi'nde İstanbul'da deniz sefası diye bir sergi vardı onu görme fırsatım olmuştu orada da beyaz Rusların İstanbul'a göç edişiyle aslında İstanbul'da denize girme kültürünün nasıl etkilediğini anlatıyordu konusu doğrudan göç değildi belki ama hani göçün bu kültürleri bir araya getirip yeni bir kültür üretme ya da gelen kişilerin göç edenlerin gittikleri yerdeki kültürü dönüştürme gücünü göstermesi açısından değerliydi onu da böyle küçük eklemek isterim İlla konu göç olmak zorunda değil. Bu farkındalıkla konulara yaklaşmak da konuyu görünür, kılabilir diye düşünüyorum. Ya zaten bir de baktığında Gökçeniz benim az önce ıfkım açtığı gibi her yerde göç görüyorsun ya işte arkeoloji müzesinde pers akınları ile birlikte değişen iyon e, duvar örme şekillerini görüyorsun mesela. O da aslında bir göçün e, mesken değişikliğinin ya da işte insan değişikliklerinin ürünü. Sevgili dinleyenler dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gökçe Katadan için çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim keyifli sohbet için. Görüşmek üzere hoşça kal.